amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadyu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhtathathatuha wa kullu muhtathatin bid'atihi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ba'd evet arkadaşlar tekfiri işliyorduk tekfir konusundayız Ufak bir hatırlatma yapayım. E, dersi takibi, e, simaları genelde böyle değişik oluyor. Şimdi biz e, takriben şu an okumuş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz, varmış olduğumuz sayfa 211. sayfa. Yani uzun bir maratondan beri bu dersi işliyoruz biz. Dersimizin asıl e, ismi Tevhid Akide dersi. vaz Şu an ulaşmış olduğumuz konu tekfir meselesi. Hani yeni gelen arkadaşlar için tekfir demek insana e, küfre hükmetmek... ...insana kafir olduğunu bildirmek veyahut bu işlerden sakınmak böyle bir mesele. Hani ilk derse ikinci derse katılan arkadaşlar hani ya böyle bir konu olur mu gibisinden hani karşılaşmasınlar diyor meseleyi söylüyorum. Yani uzun bir maratondan beri işlemiş olduğumuz bir ders var. Ulaşmış olduğumuz konu şu anki tekfir meselesi. Tekfir meselesiyle alakalı şartları, engelleri, Müslümanın alması gereken tutumu... Ve bu meselenin e, ilim ehlinin dışındaki insanların işi olmadığı gibi şeyleri inşallah anlatmaya çalışıyoruz. E, ufak bir hatırlatmayla devam edelim geçen haftanın üzerine. Tekfirin engellerini okuyoruz şu an. Tekfirin engellerindeyiz. Tekfirin engellerinin içerisinde üç kısma ayırmıştık. Faille alakalı engeller, yapılan fiille alakalı engeller. Yani işi işleyen, sözü söyleyenle alakalı engeller. İş ile işin kendisiyle alakalı engeller ve işin sabit olup olmadığıyla alakalı engeller vardı. Biz birincisini ele aldık fail ile yani işi yapan ile ilgili engeller. Yani bu işi işleyen veyahut bu sözü söyleyen kişiyle alakalı engellerdeyiz. Bunları e, iradi engeller ve gayri iradi engeller olarak yani e, isteğe bağlı ve istem dışı engeller olarak e, iki kısmı ayırmıştık. İstem dışı gayri iradi engelleri işte yaş küçüklüğü, delilik, bunamak, unutmak, uyku, baygınlık gibi şeyleri zikretmiştik. Bunlar kişinin istemediği şekilde yani kendi gücüyle sahip olamadığı şekilde meydana çıktığı engeller olduğu için bunlarla alakalı bir sıkıntı yok. İradi engeller ikinci kısım iradi engeller yani isteğe bağlı engeller kişinin ortaya koymuş olduğu engeller. Bunları da dört başlıkta bazılarına göre 5 bazılarına göre altı ziyadeleri sona ekleyeceğiz inşallah. Dört ana başlık. Birincisi hata. Yani kişi hata ile bir söz veya bir fiil yapabilir, bir söz söyleyebilir. Bunu direkt tekbir edemeyiz. Buna hata nedir, engeldir. İkincisi tevil. Tevil de yani yapmış olduğu ameli veya söylemiş olduğu sözü tevhille batıl olsun veya batıl olmasın farklı bir yere ulaştırıyorsa buna da Tevilini düzeltene kadar, olayı ona tamamen anlatana kadar kesinlikle tekfir edilmez. Üçüncüsü, ikrah zorla yaptırılmıştır. İkrah altında yaptırılmıştır. Bunu da e, meseleye engel olan bir şart. Dördüncüsü ise cehalettir. Cehalette yine, cahillikte, bilmemekte yine meseleye engel olan şartlardan birisi. Tabi sıralamasında e, cehaleti bazen ilke alanlar, Ee, var bazen ikinci sırada zikredenler var. Biz şu an hani e, hata, tevil, ikrah, cehalet olarak sıraladık inşallah. O şekilde devam edeceğiz. Birinci başlığımız hata. Yani kişinin isteğe bağlı ortaya koymuş olduğu iradi engellerden birincisi hatadır. Hata sözlükte doğrunun zıttıdır. Doğrunun zıttına biz hata diyoruz. Yoldan saptı mesela, yoldan saptı cümlesi, hata yaptı, yoldan saptı veyahut atışımda isabet etmedi, hata yaptı, isabet edemedi gibi sözlükler hatayı lügavi olarak bize, hata kelimesini lügavi olarak açıklamakta. Yani kişi güzel bir şey yapmak ister fakat ortaya istediğinin hilafına bir şey çıkarsa buna hata denir. Normalde benim niyetimde çok güzel bir şey yapmak vardı, çok güzel bir söz söylemek vardı. Ama hata yaptım. Hata ne demek? Yani aslında daha güzel bir şey düşünmüştüm ama hata ederek başka bir şeye vardım. Bunu e, bilmemiz gerekir. Kişi bir şey Murad eder, bir şey yapmak ister. Fakat kişinin muradının ve kastının dışında başka bir şey meydana gelir, biz buna hata ederiz. Yani niyetimizde, gayemizde, maksadımızda güzel bir şey yapmak veya başka bir şey yapmak vardı... Ama işin sonucuna baktık ki çok farklı bir yere gelmişiz. Çok farklı bir şey meydana gelmiş. Buna ne diyoruz? Hata diyoruz. Kasıt olmaksızın yanlışlıkla, meselemizle alakalı tarifi ise kasıt olmaksızın herhangi bir gaye, herhangi bir işte kasıt olmaksızın küfür sözünün söylenmesi veya küfür olan bir işin yapılmasıdır. Küfür sözünün söylenmesi yani insanı küfre sokacak bir sözün telaffuz edilmesi veyahut insanı küfre sokacak bir amelin yapılmasıdır. Kişi bu söylediği veya işlediği ile küfür olan bir şey söylemeyi veya bir işi yapmayı kastetmiş değildir. Şimdi bizi küfre sokacak olan veya küfre düşürecek olan bir söz veya bir ameli biz kastetmiş değiliz. Her türlü mümin hem mümin. Kullanmış olduğu sözlerle hem de yapmış olduğu amelle küfre düşmekten kendisini alıkoymak için ne yapar? Mücadele verir. Yani bizim asıl yaşama maksadımız budur. Küfürden uzak bir şekilde, küfre düşmekten uzak bir şekilde hayat yaşamak. Maksadımız bu. Maksadımız buyken hata ile bizler küfre düşersek bu nedir? O kişinin kafir olmasına bir engeldir. Çünkü hata yaptık, kasıt, kastetmemiştik. Bizim kastımız iman. Bizim kaskımız İslam ama hata ile küfre düşüldü. Bu kesinlikle o kişinin kafir olduğuna delalet etmez. Ne yapar hemen hatasından kişi döner çünkü. Evet Allah Azze ve Celle konuyla alakalı şöyle buyuruyor. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اَخْطَعْتُمْ بِهِ Diyor ki hata yapmış olduğunuz şeylerde size bir günah yoktur. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ sizin üzerinize bir günah bir vebal yoktur. Fime akta'tum hata yaptığınız şeylerde. Yani kastetmek sizin. Sizler iyi kastetmiştiniz ama hata yaparak kötüye ulaştınız. Bu hususlarda size bir vebal yoktur. Velakin mâ te'ammedet kulubukum velakin kalplerinizin kastet kastettiği kalplerinizin bilerek yapmış olduğu şeyler onlar müstesna kan Allahu Allahelle hata ile yapmış olduğuz şeyler hususunda bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir Ahzab Suresi 5 ayet konunun hata olursa hata olursa engel teşkil edeceğine dair en büyük ayetlerden birisi yine daha önce söylemiştik Çorak arazide devesini bulup çölde devesini bir müddet kaybettikten sonra bulan kişinin sevincinden dolayı hata yaparak telaffuzda ya Rabbi Allah'a seslenerek sen benim kulumsun ben de senin ilahınım diyerek hata yapan kişiyi ne yaptı Peygamberesal sen mazur gördü. Çünkü o sevincinden dolayı dili sürçtü. O sevincinden dolayı ne dediğini bilmedi. Yani ya Rabbi ben senin kulunum sen de benim Rabbimsin diye yerde sen benim kulumsun ben de senin Rabbimim dedi Allah azze ve celle. Bu böyle bir hatayla bir kelime telaffuz etti. Bundan dolayı biz o sahabeye veya bu sözün sahibine Bu kişi kafir oldu demiyoruz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi bu amelinden dolayı ne yapıyor? Tebessüm ediyor. Çünkü o sevincinden dolayı böyle bir şey yaptı. Kastı ise farklı bir şeydi. Bu da yine meseleyle alakalı delillerden birisi. İbn-i Teymiye konuyla alakalı şöyle diyor. Bir meselede delil varsa... Yol apaçık oluncaya kadar yanlışlık yapan bir Müslümanı kimsenin tekfir etmeye hakkı yoktur. Meseleyle alakalı bir delil var ama yani o mesele kendisine tam net açık değil. Meselede delil olabilir ama diyor ki o yol o mesele kendisine yani tamamıyla apaçık bir şekilde izah edilinceye kadar hata ile bir kimsenin bir şey yapmasında kesinlikle o kişiyi tekfir etmek gerekmez. Hakkımız yoktur. Evet Müslümanlığı kesin olan bir kimsenin İslam'ı şüpheyle zayil olmaz. Yani İslam'ımız Allah'a ve Resulüne inanmamız, İslam'a girmemiz kesin yakini bir şey. Hata ile kesinlikle şüpheyle bunu kesinlikle kaldıramayız. Çünkü delil kesin olup şüphe ortadan kalkmadıkça Müslüman kişinin Müslümanlığı son bulmaz diyor İbni Teymiye Rahimullah. Yine İbni Kayyim de konuyla alakalı yani bu hata e, engeliyle alakalı bahsederken diyor ki tekfirin engellerinden olduğunu söylemiş hata tekfirin engellerinden birisidir. Meseleyi ise Hamza radıyallahu anh'ın sözünü misal vermiş. Hamza radıyallahu anh ve başka sahabeler de var içki daha tam net olarak haram olmamışken içkinin kullanılması daha net olarak haram değilken ki Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu bir dönemde serhoş olmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş demiş ki sen Abdülmuttalib'in kölesisin sen Abdülmuttalib'in kulusun Peygamber sallallahu demiş ki sen Abdülmuttalib'in kulusun. Ama serhoşken demiş bunu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme olay bildirilince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki serhoştu. Yani hata yaptı serhoştu. Serhoş olduğundan dolayı hata yaptı mazur sayılır. Serhoştu böyle bir şey söyledi. işte bu kafirdir küfre girmiştir. Böyle bir şey yok. Niye? Serhoşluk hata yapmak onun için bir engeldir. Tabi onun o içki içme anı içkinin tamamen daha önce haram kılınmadığı bir dönemde gerçekleşmiş. Yine sahabelerden yine başka birisi kafirin suresiyle alakalı serhoşken kafirin suresini okuyor. Hatta namazda okuduğuna dair rivayetler de var. Namazda okuduğuna dair. Yani serhoşken geçiyor imamlık yapıyor. Kafirin suresi biliyorsunuz telaffuz olarak biraz karışık bir suresi. قُلْ يَا ايُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنَعَابِدُونَ مَا عَبَدُونَ Yani telaffuz olarak da karışık bir sure. Okurken diyor ki o, o sahabe, Ey kafirler taptığınıza tapıyorum, Siz de, e, biz de sizin taptığınıza tapıyoruz. Ey kafirler taptığınıza biz de tapıyoruz. Bu söz küfürdür normalde. Biz kafirlerin taptığımıza tapmıyoruz. Normalde kafir Hüsnü ne diyor? La a'budu ma te'abudun. Sizin taptığınıza biz tapmıyoruz. Sizin taptığınıza ben tapmıyorum diyor Resulullah s.a.v. Öyle de Allah azze ve celle'de emir var. Ama sahabe içmiş sarhoş bir şekilde diyor ki taptığınıza tapıyorum biz de sizin taptığınızın ayrısına tapıyoruz. Resulullah s.a.v. diyor ki o sarhoştu onun için mazur sayıldı. Bunlar kesinlikle kişinin tekfirine engel olan şeyler kasıt olmadığı ve iradenin dışında gerçekleşmesi sebebiyle bu, o kişiyi küfre götürmedi. Çünkü kasıt yok ve iradenin dışında gerçekleşmiş bir şey. O anda kendinde değil. Serhoş hata yapmış. Evet, ehli sünnet şeriata muhalefet maksadıyla değil, değil de hakikati öğrenmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak için içtihat ederken hata edildiği zamanda hata eden müştehide hata yaptıysa eğer Bir, isabet ettiyse de iki sevap veriyor. Şimdi düşünün. Kastı, kastı dinden çıkmak değil, kastı küfür değil. Kastı ne? Dini daha iyi öğrenmek, hakka daha iyi hakim olmak ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak amaçlı. Konuyla alakalı ayet ve hadisin olmadığı bir mecrada, iktihat ettiği zaman, hata yaptığı zaman ki belki hatası sonucu birileri küfre dahi girecek. Hatası sonucu birileri küfre dahi girecek. Bu mesele alakalı dahi iştihad eden müştehile hata yapsa dahi bir sevap, isabet etse iki sevap veriyorsa o zaman hata kesinlikle insan ne yapmaz? Küfre götürmez. Yani bir kişinin anlamını bilmediği bir sözü söylemesi tam üzerinde bahsetmiş olduğunuz konunun üzerindedir. Yani ben anlamını bilmediğim bir sözü söyledim. Sözü kullanırken aklım yerinde Bilerek söylüyorum ama anlamını bilmiyorum. Anlamını bilmiyorsam eğer bu nedir? Bir hatadır. Evet, İz bin Abdüsselam var. Hanefi fukahasından, Hanefi fakirlerinden birisi. O konuyla da şöyle diyor. Anlamını bilmediği bir sözü söyleyen kişi hakkında onun müktezasına göre hüküm verilmez. Anlamını bilmiyorsa hata ile söylemiş olduğu söze göre veya hata ile yapmış olduğu fiile göre direkt zahirine göre ona ne yapılmaz? Hüküm verilmez. Bununla alakalı da şöyle diyor. Yabancı kişi küfür, talak, iman, köle azadı, alışveriş, sulh ve bera gibi sözleri söyleyip anlamını bilmiyorsa eğer bu meselelerle alakalı bir söz söylemiş veya bu meselelerle alakalı bir fiil yapmış ve anlamını bilmiyorsa o kişi kesinlikle söylemiş olduğu sözlerden sorumlu değildir. Yani nedir? O mazur sayılır. Çünkü kelimenin asıl manasını bilmemektedir. Dolayısıyla asıl manayı kastetmemektedir. Kesin kelimenin asıl manasını bilmediği için de asıl manayı kastetmemiştir. Aynı şekilde sadece acem kişi veya ee, kelimenin anlamını bilmeyen kişi değil. Arap bir kişi de kelimenin anlamını bilebilir ama kelimenin kastettiği mana kendisine kapalıdır. Kelimenin kastettiği mana kendisine kapalıdır. Asıl amaç nedir? İrade ve kasıttır. Yani kalplerimizin ve zihinlerimizin kastetmiş olduğu bir şeydir. Asıl amaç budur. Ben bunu kendi zihninde ve kalbimde e, düşünüyorum ve bir, bir yere yöneleceğim ben. Ama yönelirken kendimde olmadan bir hata işledim. O zaman biz ne yapıyoruz? Kalbe ve zihne soruyoruz. Diyoruz ki sen buna neyi kastetmiştin? Yani sen bunu yaparken veya bu sözü söylerken senin kastın, iraden neydi? Düşüncen neydi diye meseleyi ne yapmaya çalışıyoruz? Biraz daha açmaya çalışıyoruz. Evet İbn-i Kayyim İ'alâmul Muvakka'in de diyor ki anlamını bilmeden küfür sözü söyleyen kişi tekfir edilmez. Yani bu sözlerin için zikrediyorum. Bu saymış olduğumuz alimler ehli i Sünnet'in muteber alimleri ve bunlar da kitaplarında bu meselelere yer vermişler. Bizim de bilmemiz gerekiyor. Birisi bize bununla alakalı bir şey derse ehli Sünnet alimlerinin bu şekilde söylediğini söyleyeceğiz ve meseleden uzak durmaya çalışacağız ki Biliyoruz ki piyasada bu konuyla alakalı insanları tekfir eden, insanların topyekun kafir olduğunu söyleyen gerçekten bu, tipli, bu tip de insanlar mevcut. Evet diyor ki anlamı kastetmek lafzı kastetmekten daha önemlidir. Yani bizim söyleyeceğimiz sözlerdeki anlamı kastetmek, hedefe ulaşmaya çalıştığımız mana telaffuz ettiğimiz anlamı kelimelerden daha önemlidir. Yani asıl şey manadır. Kastetmiş olduğumuz şeydir. Lafız önemli değildir. Lafızlarda hata yapabilir. Çünkü diyor lafız araçtır. Peraffuzlar araçtır. Herkes cümle kurmayı, herkes kendi derdini ve kendi zihnindekini, kalbindekini ifade etmede başarılı olamayabilir. Ki bu sahabenin yaptığı gibi sevincinden dolayı farklı yanlış bir cümle kullanmış. Yani lafızda hata yapabiliriz. Ama kastımız, kalbimiz, zihnimiz farklı bir şey düşünüyorsa bu nedir? Engeldir. Mesela kişi manasını bilmeden eşine boşsun dese, manasını bilmeden eşine boşsun dese eşi boş olur mu? Yani düşünün çok büyük bir ibadetin üzerine bina edilmiş olduğu bir nikah akli var. Manasını bilmeden, misal olarak söylüyorum ki böyle şeyler hani geçmişte olmuş Farklı e, belki sebepleri olunmuş olabilir. Mesela kişi hanımına e, işte kendisine dair olduğunu, sevgisi, sevgisi olduğunu söyleyecek ama farklı bir lafızda sen boşsun dedi. Maksadı sevdiğini söylemekti. Hani biz diyebilir miyiz ki senin ağzından kelime olarak, telaffuz olarak sen boşsun lafız çıktı. Tamam kadın gitmiştir. Kadın artık senin haramındır. Haram olmuştur öyle bir şey kesinlikle diyemeyiz. Deliriz ki senin kastın neydi? Neyi kastetmiştin sen? hanımına boş ol, boşsun derken he, o gerçek manada nikahın, nikah akdinin bozulmasını ve benden uzak olmasını kastettim derse o zaman yapacak bir şey yok ama kastı ve niyeti kalbindeki niyeti farklı bir şeyse o zaman kesinlikle boş olmaz bu söz ne gibidir baskı altında söylenilmesi istenilen söz gibidir yani bize birisi zorla bir söz söylettiyse aynı hatayla söylediğimiz söz diyor onun misali gibidir Evet. Ki Allahu Teala ve Celle bizleri hani e, gücümüzün yetmediği şeylerle mükellef kılmamış. Gücümüzün yetmediği şeylerle. Hani e, telaffuzda e, cümle kurmada hata yaparsak bitti. Düzgün kursaydınız cümlenizi. Ağzınızdan çıkan söze dikkat etseydiniz. Yapacak bir şey yok deyip Allahu Teala ve Celle bizi kaldıramayacağımız yüklerle ne yapmamış mükellef kılmamış. Bakara suresinin son ayetinde diyor ki Allahu Teala la yukellifu Allahu nefsen illa vusaha. Allahu ancak güç yetirdiğiniz, altından kalkabileceğiniz şeylerle sizleri mükellef kılmıştır. Leha ma ve aleyha Herkese kazandığı vardır, lehine de aleyhine de. Devamında Rabbena la tuahizna in nesina av Ya Rabbi bizleri muafaza altına alma. Bizleri sorumlu tutma. Ne yaparsak? Unutursak veya veyahut hata yaparsak. Allah Azze ve Celle bunu ayetinde söylüyor. Müminlerin diliyle. Yani müminlerin böyle söylemesini istiyor. Ya Rabbi şayet unutursak veyahut hata yaparsak bizleri sorumlu tutma. Bizleri muakaze altına alma. O zaman bu ayet bize neyi bildiriyor? Unutan ve hata ile bir söz söyleyen veya hata ile bir fiil yapan sorumlu tutulmayacaktır. Ama kalplerin kastetmiş olduğu... Zihinlerin kastetmiş olduğu ameller veya sözler farklıdır çünkü onlar Allah katında sorumluluk isteyen şeylerdir. Evet. Devamında velâ Rabbena ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alallezîne min kablena bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bizlere de ağır yükler yükleme. Velâ tuham Rabbena ve lâ tuhamilnâ mâ Gücümüzün yetmediği şeyleri de bizim üzerimize yükleme, bizi sorumlu tutma diye Allahu söylemiş. Bu hususta Hata ve unutmak nedir ee, mazur görülmüştür. Yine Nisa suresi 92-93. ayetlerde bir kimseyi hata ile öldürmekle ve kastederek öldürmekle alakalı Allah azze ve celle iki uzun ayet indirmiş. Bu ayette e, kim bir mümini hata ile öldürürse diye başlayan ayette İşte köle gerekir. Köle köle azat etmek gerekir. Kölenin azadı ile birlikte diyet gerekir. Şayet düşman olan kavimde ise öldürülen kişi müminse mümin köle azat edilmesi gerekir. Anlaşmalı bir kavmin arasındaysa işte mümin azat edilmesi gerekir. Diyet gerekir gibi böyle uzun bir ayet indirmiş. Bunların hepsine ile alakalı hata ile bir kişinin ölümüyle alakalı. Hata ile öldürürsen bunlar var. Ama hata ile öldürmezsen akabindeki ayette وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim de bir mümini kast ederek öldürse yani hata ile değil. Yani ben buradan birisine taş atıyordum gitti bir mümine vurdu mümin öldü. Ben onu öldürmeyi kastetmemiştim Ben çocuğu işte e, atmıştım o taşı ayağına gelir ufak bir şişkinlik olur diye düşünmüştüm. Ama gitti başka birisinin kafasına vurdu o esnada o kişi öldü. ...ben onu kastetmemiştim... Ha, ...onun diyetini veririz... ...İslam'da olan o budur... ...onun diyetini veririz... ...kısas yapılacaksa... ...hatada kısas değil de... ...işte köle azat etmedir... ...diyet vermedir... ...o tip şeyler yapılır... ...ama kast ederek... ...öldürmüşsem... ...kast ederek öldürmüşsem... ...veya kasta götüren amellerle öldürmüşsem... ...mesela elimde tabanca var... ...tabancanın... ...tetiğine bastığım zaman... ...bu adam ölecek... ...taş gibi değil yani değil mi... ...taş atmakla adam ölmez... ...yani yüz kişiye sorsan... Ki, 99'u ölmez Ama elimde silah var. Ben sıkarsam adam ölecek. Ya bu mesele farklıdır. Bu amel seni kasta götürür. Ya ben ona sıktım ama öleceğini tahmin etmiyordum. Bu farklıdır. Onun için diyor ki, kata ile öldüren kişinin cürümü farklıdır. Yapması gerekeni farklıdır. Kim de bir mümini kasten öldürürse, cehennem cehennemuhaliden fihâ. Onun cezası ise ebedi cehennemliktir. Niye çünkü sen ederek bir müminin hayatına son verdi. Hata ile bir mümin öldürdüysen, Sıkıntı yok. Bedelini neyse ödeyeceksin. Bedeli neyse ödeyeceksin. <gülüyor> gücün yoksa, dücün yetmiyorsa artık e e şeriat devleti ise zaten kadı sana yardım edecek, beykül mal sana yardım edecek. Ama bir mümini kastenlere göldürmüşsen o zaman onun cezası nedir? Fe cezauhu cehennemu haliden fiyha. İçinde ebedi kalmak üzerine içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Evet. <gülüyor> Şimdi bu ne yaptık? Bak hata burada bize engel oldu. Hata ne yaptı? Amelimizin e, hata ile öldürülene de içinde ebedi kalmak üzere cehennem demedi Allah Azze ve Celle. Yani i̇kisinin de varmış olduğu yer, ikisinin de varmış olduğu sınır ne? Ölüm. İkisinde de mümin öldü ama birisinde hata ile öldü, birisinde kast ederek öldü. Onun için ikisinin de hükmü farklı. Yine Allah Azze ve Celle... E, Ahzab suresini demin okumuştuk, bu konuyla alakalı da. Dirk, ادعوهم لأبائهم هو أقصد عند الله. Evlat edindiklerinizi, evlat edinmiş olduklarınızı babalarının isimleriyle çağırın. Bu Allah katında daha adildir. Evlat edinmeyi zaten sonradan İstanbul ayetle ortadan kaldırıyor. Evlat edinmek yoktur. He, evlat edinmişleri azat edin, onları artık kendi asıl babalarının isimleriyle çağırın. فإن لم تعلم آبائهم şayet babalarını bilmiyorsanız, o zaman الدين, onlar dinde sizlerin kardeşleridir ve devamına ama hata yapmış olduğunuz şeylerde ise size bir vebal yoktur. Yani hata ile bilmeden kastetmeden biz birisine hala e, ev, e, evlat olarak edinen kişinin e, adıyla çağırıyorsak hata yapmışsak o zaman bunda bir vebal yoktur. Çünkü kastetmemiştik biz buna. Yani bu tip ayetlerde Allah Azze ve Celle üzerinde hep hatanın hatanın mazur sayılacağının kişinin sorumlu olmayacağının üzerinde duruyor. Hatayla alakalı gelen tüm ayetlerde kişinin mazur sayılacağının üzerinde duruyor Allahu Teala Celle. Yine Ebu Zer'li Rifâdan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan bir hadiste diyor ki: "İnne Allah kat tecavaza an ummetil Diyor ki: "Muhakkak ki Allahu Teala Celle ümmetimden unutmayı ve hatayı ve zorlanarak baskı altında yapılan şeyleri kaldırmıştır. Yani ne demek hata ile yapılan bir işin veya söylenen sözün mükellefiyetini işte unutarak yapılan bir işin veya söylenen sözün mükellefiyetini gerektirmiş olduğu cezayı ve zorlanarak yapmış olduğunuz işlerin veya söylemiş olduğunuz sözlerin cezalarının mükellefiyetini Allah azze ve celle ve ümmetinden kaldırmıştır. Yani hem hata, hem unutmak hem de ikrah altında yapılan şeylerden ümmet mükellef değildir. Mesela namaz namaz bir vakit namazın terki Allah katında çok büyük bir günahı vardır. Kast ederek terk eden Allah muhafaza küfre gider. Mezhepler arasında öldürülmesine kadar fetva veren alimler var. Ama unuttuk İşe dalmıştık veya konuşmaya dalmıştık veya farklı bir şey uyuduk unuttuk baktık ki öğle namaza gitmiş ilk vakti girmiş. Unuttuysak eğer gerçek manada unuttuysak ve unutmamak için gerekli önlemleri almamıza rağmen unutmuşsak Allah azze ve celle bu hususta bizi mazur sayıyor sorumlu tutmuyor. Ki yani belki namaz Hani hayatımızdaki en önemli parça namazın unutulması zor olabilir ki kim belki de bilmiyorum yani örnekleri vardır unutulduğuna dair diğer amelleri de buna kıyaslayabilirsiniz yani Ramazan orucu diyelim ki unuttunuz kalktınız sabah kahvaltı yapıyorsunuz Allah Azze ve Celle o hatadan unutmadan dolayı sizin orucunuzu batıl saymıyor makbul sayıyor yani o esnadan sonra devam edebilirsin mesela Demek ki sabah kalktın, kahvaltını yaptın, karnını doyurdun. Bir aklına geldi ki bugün Ramazan'da ben oruç tutacaktım. O esnadan sonra orucuna devam edebilirsin. Niye? Çünkü hatayla yaptım. Bu tip hatalar, bu tip hatalar nedir Engeldir inşallah. Bunu bu şekilde bilelim. Evet, meseleyle alakalı daha zikredilecek çok alimlerin sözleri var meselele alakalı çok hadisler var çok ayetler var belki ama yani mesele bunun üzerinden dönüyor. mesela takriben bunlarla alakalı hata ile söylenen söz her manada inşallah nedir? Engeldir. İkincisi ise tevil. İkinci engelse yani kişinin küfrüne veyahut kafir olmasına engel olacak ikinci engelse, ikinci şart ise Tevildir tevil yoluyla da kişini atmış olur. Küfürden kurtulmuş olur ve o hükmü üzerine almaktan kurtulmuş olur. Evet tevilden maksat nedir peki? Caiz bir içtihatla veya taklit sebebiyle şer'i bir naslı, şer'i bir delili delalet ettiği anlama zıt bir şekilde yerinden başka bir yere koymaktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizlere emretmiş olduğu ayetler veya Resulullah sallallahu aleyhi bizlere emretmiş olduğu hadisleri şer'i delili, şer'i hadisleri veyahut ayetleri kastedilmiş olduğu yerinden alıp farklı bir yorumla, farklı bir düşünceyle farklı yoruna koymaktır. Yani ayet bize bu yoldan gitmemizi emrediyor. Biz o ayeti aldık. Yanlış temillerle bu yoldan gidileceğini farz ederek bu yoldan gitmeye başladık. Ayeti kendimize kendimize hata ile veya hut farklı bir şekilde tevil ederek kafamızdan ayeti kendimize delil sunup farklı yoldan gitmektir tevil. Yani batılı hak olarak kabul etmek veya göstermektir. Normalde yanlış ya yani. o amel yanlış. Şimdi misalleri vereceğiz. O amel yanlış ama tevil yoluyla doğru olduğunu zannediyoruz. Bu batılı hak olarak göstermek ister itikadla, ister sözle, ister fiille olsun tevil sonucu ve kasıtsız bir şekilde olmuşsa eğer insanın küfre düşmekten alıkoyar. Bakın ister itikadla olsun yani bizler ister itikadımızla bir teville bir şeye itikat etsek, ister amelle olsun isterse söz ile olsun tevil sonucu yapmışsak ve kastetmemişsek bize yanlış yapmış olduğumuz tevilin hatalı olduğunu birisi sonra söyledikten sonra eğer Tevilimizden dönüyorsak, bu tevil kişiyi küfre düşmekten nedir? Engeller. Evet, tevil, nasrın delaletini yanlış anlamak, yani delilin, ayetin, hadisin delaletini yanlış anlamak, veya delil niteliğinde olmayan bir haberi, haberi, delil olarak kabul etmek sebebiyle olur. Ya biz ayet veya hadisi yanlış anlıyoruz, veya delil olmayan bir ayet ve hadisi, o konuyla alakalı delil olduğunu zannederek bir işe giriyoruz. Ya delili yanlış ya yorumluyoruz ya da hiç konuyla alakalı alakası olmayan bir şeyi o konuyla alakalı delil diye alıyoruz. Bu iki şekilde tevil olur. Bunun sonucu olarak kişi küfür olmadığına inandığı bir işi işler veya böylece kasıt şartı or, e, kasıt şartı ortadan kalkar. Yani bir fiili işledi ve kastı da yok onunla küfre gireceğine dair. Yani bir fiil diyor onun küfür olduğunu zannetmiyor. Kesinlikle öyle bir kastının olduğunu bilmiyor. Bu şekilde tevilde hata etmek tekfirin engellerindendir. Böyledir tevil sahibine gereken hüccet ulaştırılmasına rağmen hatası üzerinde ısrar ederse tevil engeli artık o kişi için ortadan kalkar ve o kişi küfre girmiş olur. Tevilin batıl olduğunu, tevilinin yanlış olduğunu söyledik kişiye. Kişi hala o batıl olan yanlış olan tevilinde ısrar ediyorsa o zaman küfre girmiş olur o kişi. Bunun delili ise sahabenin bu konudaki icmasıdır. Yani bu hususta sahabenin icması vardır. Yani bir kişi tevil ediyorsa o kişi direkt Allah muhafaza küfre nisbet edilmez. O kişiye kafir denilmez. Ama tevilde ısrar ediyorsa, ümmetin icmasına muhalif davranarak hala tevilinde ısrar ediyorsa o kişi küfre düşebilir ki bu konuyla alakalı en meşhur olay Kudame bin Medu'un radiyallahu anh ve onunla beraber hareket eden onunla beraber haram olan içkinin, içkinin haram olmasına rağmen içki içen e, o sahabelerin yapmış olduğu amel. Onlar şu ayeti delil getiriyorlar. Ayeti iyi anlıyorum. Daha önce birkaç sefer daha ettik ama asıl ayetin konusu burada e, bilinmesi gereken bir mevzu. Diyor ki Allah Azze ve Celle, iman eden ve salih amel işleyenlere hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri sonra hakkıyla sakınıp yaptıklarını Ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde tattıklarından dolayı, yediklerinden dolayı, içtiklerinden dolayı günah yoktur. Yani iman ettin, Allah'tan hakkıyla sakındın, sonra tekrar salih amel işledin, sonra tekrar Allah'tan sakın takva sahibi oldun. Yani böyle bir mertebeye vardın, o kişilere diyor yediklerinde ve içtiklerinde bir mebel yoktur. Bu ayet. Allah iyi ve güzel yapanları sever. Maide suresi 93. ayet. Dur ki bu ayeti yanlış bir şekilde anlayarak birkaç kişiyle beraber içki içmiş... ...ve bunun kendisine kendisine helal olduğunu söylemişti. Kudama bin Mez'un. Bu yaptığına kudamenin karısı da, sahabenin karısı da şahit olmuş... ...ve onunla birlikte bu Hureyre ve bazı sahabeler de şahit olmuşlar. Yani o grubun içki içtiğine bir topluluk da şahit olmuş. Bu ayeti delil göstererek. Sonra bu olay Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde gerçekleşiyor. Ömer radıyallahu anh'a şikayet ulaşıyor... Ömer radıyallahu anh ona bir elçi gönderiyor. Ki, Kudame bin Mezun radıyallahu anh, Bahreyn'in valisi o zaman. Valilikten onu azlediyor ve acil bir şekilde içki içenlerle beraber kendisinin yanına gelmesini emrediyor. Kudame bin Mezun ve içki içen diğer arkadaşları Ömer radıyallahu anhın yanına geliyor. Ömer radıyallahu an ise kendisine şöyle diyor. Evet. E, Sarimul Meslul adlı kitabında İbni Teymiye... Konuyu şu şekilde açıklıyor ki Emer radıyallahu bunun içinde geçiyor. Ömer radıyallahu anh ve şura meclisi üyeleri. Ömer radıyallahu anh ve onun emrinde toplanan o işte ilim heyeti şura meclisi üyeleri. Arkadaşlarıyla beraber kudamenin tevbe etmesinin istenmesine. Tevbe edeceksiniz diyor onlara söyleniyor. İçki içmenin haram olduğunu kabul ederlerse kendilerine sadece içki içmenin cezasının uygulanılacağına haram olduğunu kabul etmezlerse eğer. Yapmış olduğu tevilin hatalı olduğunu kendilerine bildirecekler. Buna rağmen hala içkinin helal olduğunu iddia ederlerse yani içkinin haram olduğunu kabul etmezlerse kafir olduklarına hükmedileceğine karar verdiler. Ömer <gülüyor> radiyallahu anh ve Şura Meclisi ilim heyeti şayet yapmış olduğunuz yani içkiden dolayı içmiş olduğunuz içkinin haram olduğunu kabul ederseniz sadece içki cezası içki hattı içki içme hattı uygulanacak eğer hala helal olduğunu iddia ediyorsanız hala helal olduğunu kabul ediyorsunuz o zaman onların küfrüne hüküm verileceği kararı çıkmıştı o meclisten. Daha sonra Ömer radıyallahu anh Kudame radıyallahu anh'ın yanlışını gösterdi kendisine şöyle dedi. Ey Kudame sen Allah'tan korksaydın yasak olan şeyden kaçınırdın ve içki içmezdin. Bu sözü söyledikten sonra Kudame radıyallahu anh ayeti yanlış bir şekilde anladığını ayeti yanlış bir şekilde fehmettiğini anlayarak hemen e, tevilinden dönüyor. İçkinin haram olduğunu kabul ediyor. Ve e, kudama ve arkadaşlarına radıyallahu anhüm, onlara içki içme haddi uygulanıyor. İçki içme haddi uygulanıyor. O, o dönemde ihtilaflar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani e, içki içenlere belli bir had cezası uygulamamış. Belli bir had cezası uygulamamış. Kimisine gel, içki içten 10 sopa vurmuş. Kimisine 20 sopa vurmuş. Allahu u Alem rivayete göre eee Kudami arkadaşlarına radiyallahu anhum ya 40 ya da 80 sopa vuruldu rivayet ediliyor ama had cezası uygulanmış. Yani teklif edim demişler. Niçin? Teville birlikte helal haram olan bir şeyi helal kabul ettiler. Teville. Yapmış oldukları tevil onların kafir olmadığını, İslam dininden çıkmadığını apaçık bir şekilde ediyor. Şayet tevil olmasaydı direkt bize göre He, içki helaldır deyip sahabenin önüne çıkmış olsalardı zaten bu hususta bir e, şüphe yok. Öyle bir şey olmuş olursa da Allah muhafaza kişi dinden çıkmış olur. Yine konuyla alakalı i̇bn şöyle devam ediyor. Yani bu Kudama radiyallahu anh'ın olayına binaen İslam'a yeni giren veya İslam şeriatının kendisine ulaşmadığı uzak bir yerde yetişen ya da hataya düşerek bir iş veya bir iş yapan veya bir söz söyleyen iman edip salih işler yapanların içkinin haramlılığından müstesna olduğunu düşünenler gibi olup Kendisine hüccet ulaşmayan bir kişi için hüccet ikamesi ve tevbeye davet yapılması gerekir. Yani böyle bir toplumda yetişmiş birisi olabilir. Meseleyle alakalı hiçbir bilgisi olmayan birisi olabilir. Yani bu tip yerler var mı? Var. İnsan iman etmiştir. Kendisine birtakım takım e, imanı gerektiren şeyler söylenmiştir. Ama belki insanlar arasında çoğunun bilmiş olduğu bir haram kendisine gizli kalmıştır. O kişi de yapmışsa eğer bunu kesinlikle ne yapmayız? Tekfir edemeyiz. Hemen ona... O bilgiyi vermek zorundayız. Yani üzerine hüccet hikam etmek zorundayız. Yani o konuyla alakalı Allah Azze ve haram kılmış olduğu o ayeti Resulü ve Resulü Aleyhisselam'ın hadisini ona aktarmak zorundayız. Direkt üzerine hüküm veremeyiz. Bunlar yaptıklarından dolayı önce tevbeye davet edilirler ve kendilerine hüccet hikamesi yapılır. Buna rağmen yaptıklarını terk etmeyip, terk etmeyip ısrarcı davranırlarsa o zaman küfre düşmüş olurlar. Ancak tevbeye davet edilmeden ve kendilerine hüccet ikamesi yapılmadan küfürlerine hüküm verilmez. Sahabenin Kudame bin Mezun ve arkadaşları hatalı tevil yaptıklarına direkt onların küfürlerine hükmetmedikleri gibi. Bu husus nedir? Günümüzdeki bu tip meselelere en büyük örneklerden en büyük delillerden birisidir. Sahabe e, e, Hz. Ömer'in etrafındaki o ilim meclisi, ilim heyeti ne yaptı? Kudame radıyallahu anh ve arkadaşlarını tekfir etmedi. Tevilcinin ve bakın tevilcinin ve cahil bir kişinin hükmü inatçı e, kafirin hükmünden farklıdır. Yani inat ile küfrü işleyen kişiyle ile tevilci ile cahil bir şekilde küfrü işleyen arasına ayırmak zorundayız. Yani inat ederek ısrarlı bir şekilde devamlı küfür ameli yapan kişinin yapmış olduğu o e, amel ile tevil yolla ve hata yolla veyahut eee unutarak yapmış olduğu kişinin arasını kesinlikle ayırmak zorundayız. Evet. Yine ehli sünnetin bu konuda yani takriben alimlerinin çoğunun ittifak etmiş olduğu bir mesele şöyle diyor ehli sünnet alimleri. Bu türde bir tevilci güzel bir irtikada sahip olduğu, şeriata uyuma gayesi güttüğü ...imanlı ve iyi hali olduğu halde hata ettiği zaman kendisine bir delil sunuluncaya... ...tevil şüphesiyle delili anlama sıkıntısı veya kafasındaki karışıklıklar kendisinden kayboluncaya kadar mazurdur. Bakın burası çok önemli. Yani bu tip bir tevhille önümüze gelen kişi... ...böyle bir hatalı bir tevil önümüze gelmiş olabilir. kendi Bir ayet okumuştur kendi zihninden. Kendi düşüncesiyle o ayeti farklı bir yere yorumlayarak o ayetin ona delalet ettiğine inanmış olabilir. Böyle bir şeye sahip olan kişi, şayet güzel bir itikada sahipse, itikada düzgünse, şeriata uyma gayesi taşıyorsa, yani asıl maksadı Rabbi, Rabbinin rızasını almaksa, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaksa, bunun bu halleri göz önünde bulundurularak ona tevilinin e, tamamen kafasındaki o karışıklık kaldırılıncaya kadar hücret ikamesi yapılması, meselenin güzel bir şekilde anlatılması gerekir. Bu hücce dekamesi yapılmadan, mesele güzel bir şekilde anlatılmadan kesinlikle onun küfür hükmüne karar verilmez. Yani ki sahabeler bile bu hataya düşmüşler. Hani biz geçelim günümüzdeki insanları yani, günümüzdeki cahil insanlara, günümüzde hata yapan insanlara, günümüzdeki tevil yapan insanlara hiç araştırılmadan kafir damgası vurulmakta ki sahabe bile bu hataya düşmüş. Sahabeyi tekfir etmemişler o dönemde biz nasıl günümüzdeki cahil insanları veya hata yapan insanları veya tevil yoluyla bu işi yapan insanları tekfir ederiz. Allah muhafaza bu bizim işimiz değil. Bu bizim işimiz değil. Bu Müslümana düşen bir iş değil. Küfür hükmü konunun başında devamını zikrettik. Yani bir insana kafir demek bir insanın kanını, malını, ırzını helal görmektir. Bir insana kafir demek onun ölümüne hükmetmektir. Şüpheli şeylerle üzerinde ayın 14'ünün açıklığı kadar net olan bir mesele olmadan böyle karanlık mecralarda insanın üzerine kafir hükmü vermek gerçekten çok tehlikeli bir şeydir. Gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani birincisi bu alimlerin işidir. İlim ehlinin işidir. Bizim işimiz değildir. Bu yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisten Allah azze ve <gülüyor> ayetlerine icmaya Piyasa ve şer'i ilimleri kapsayacak tüm ilimlere vakıf olan alimlerin işidir. Çünkü gözümüzden kaçırdığımız hiç bilmediğimiz meseleleri önümüze getirebilirler. Biz zahire binaen tıp diye hüküm verirsek Allah muhafaza. Allah muhafaza bunun vebalini bunun ee, hakkına bunun vebaline girmiş oluruz Onun için bu bizim işimiz değil. Öğreneceğiz meseleden uzak kalmaya çalışacağız. Evet. <gülüyor> Yine konuyla alakalı Hatip bin Ebi Belt'a radıyallahu an Hatip bin Ebi Belt'a'nın radıyallahu anh yani güzel bir sahabe Bedir'e şahit olmuş Bedir'e katılmış bir sahabe meşhur bir sahabe Hatip bin Ebi Belt'a meşhur bir sahabe hem sahabe döneminde hem Peygamber İslam döneminde hem sahabe döneminde hem Ömer radıyallahu anh döneminde birkaç tane meşhur olayı hadisesi var. Bu hadiselerden meşhur hadiselerden birisi de Mekke'nin fethinin hazırlığı yapıldığı bir dönemde... ...Hatıb bin Ebi Belta'a radıyallahu anh... ...Mekke'deki ailesini ve malını korumak niyetiyle... ...böyle bir teville ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının... ...Mekke'ye karşı... ...Fetih hazırlığını yaptığını bildiren bir mektup yazıp... ...bir kadına verip onu Mekkeli müşriklere gönderme gibi bir hatası olmuştu. Yani Müslüman... ...Bedir'e katılmış, müşriklere karşı savaşmış... Sahabelerin arasında Resul-ü Hasane'nin övdüğü, insanların övdüğü topluluğun arasında bir sahabe ama sırf bir teville eğer ben bu mektubu yazarsam belki Mekke'deki malımı, çoluğumu, çocuğumu korumuş olurum diyerek bir hata yaparak bir mektup yazmış, kadının birine vermiş ve onu göndermiş. Allah Teala ve Celle de Mekke'nin fethini nasip edeceği için Resulüne bildirmiş ki böyle bir işte ihanet var. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali'nin eşliğinde bir grup gönderiyor. Yolda kadın yakalanıyor, mektubu çıkarttırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getiriliyor. Hatip bin Ebi Belsa'a burada bir hata işliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde "Ey Allah'ın Resulü bırak şu münafığın kellesini uçurayım." diyor. "Bırak şu münafığın kellesini alayım." diyor. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ın teviliyle o da o da Ömer radıyallahu anh'a teville bir küçüm verdi. O da tevhirle bir hüküm verdi. Ne yaptı? Bu adam Müslümanları sattı, Müslümanlara ihanet etti. Bu kafirdir, bırak şu kafirin kafasını burayım dedi. Hatıb bin Ebi Belta'a da çocuklarını ve malını, mülkünü korumak için bir tevhirle bir mektup yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisinin de tevilini mazur gördü. Ne Hatıb bin Ebi Belta'a'ya yapmış olduğu amelden dolayı sen artık münafıksın, sen artık kafirsin, nasıl ihanet edersin deyip Ne onun öldürülmesine hüküm verdi ne de Ömer <gülüyor> radiyallahu anha sahabe olan Bedir'e şahit olmuş olan Hatıb bin Ebi Velta'ya münafık dediği için bırak ki münafığın kafasını alayım dediği için ne de Ömer radiyallahu anha küfür hükmü verdi veyahut ona kızdı. Bu o zaman neyi bildiriyor bize? Hata ile tevil ile yapılan tevil ile söylenen tevil ile varılan bazı meselelerde insanların mazur görüleceğine götürüyor. İkisi de hata yaptı. Hem Hatıb radiyallahu anha. Hem Ömer radıyallahu anh hata yaptı. Ama hata veya tevil ile varıldığı için orada onlar mazur sayıldılar. Yine Üseyd bin Huday radıyallahu anh. Üseyd bin Huday radıyallahu anh'da İfk hadisesinde münafıkların sözüne inanan Sad bin Ubade radıyallahu anh'a münafıklar İfk hadisesinde Hz Ayşe radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusundan geri kaldığı ve arkadaki o geriyi toplayan e, görevli sahabeyle e, işte zina yaptığını e, münafıklar Mekke'de yaydılar ve bu söze inanan sahabelerden birisi de Sabbinü Bader radıyallahu anhdı. Ensar'ın reislerinden birisi. Yani e, imanında kesinlikle şüphe edilmeyen birisi. O da inandı bu söze. Ve o söze inandığı için Usayd bin Hudeyr radıyallahu anh dedi ki: "Ey Allah Resulü bu münafıklardan birisidir." Yani nasıl böyle bir söze inanabilir? Bu söze inanan münafıktan başka bir kimse değildir deyip o sahabeye, Sad bin Ubade gibi meşhur bir sahabeye münafık sözünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mazur gördü. Çünkü yani hata ile tevhille ulaştı o söze. Usaid bin Hüder dedi ki nasıl müminlerin annesine sen e, işte zina yapan diyen kişiye inanırsın deyip e, tevil yaparak onu münafık onun münafık olduğunu iddia etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Uyardı. Onu da bu sözünden dolayı ne yapmadı? Tekfir etmedi ve ona da kafir hükmü vermedi. Bu tip meseleler bize gerçekten ışık tutan meseleler. Bilmemiz gereken meseleler. Yine Usame bin Zeyd radiyallahu anh'ın olayı. Usame bin Zeyd radiyallahu anh. Ne yaptı? Tevhille. La ilahe illallah diyen kişiyi öldürdü. Tevhili neydi? Ey Allah'ın Resulü. Ben kılıcımı kaldırdım korkudan dolayı iman etti. Ölme endişesinden, ölme korkusundan dolayı iman etti. Ölme endişesinden, ölme korkusundan dolayı iman etti. İmam sözünü söyle, la ilahe illallah sözü ben de onu öldürdüm. Bakın teville bir iş yaptı. Usame'ye itiraz ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve onu tekfir etmedi. Ey Usame sen nasıl bir kafiri bir mümini öldürürsün? Mümini kasıtlı olarak öldüren kafir olmuştur ayetini onun üzerine uygulamadı. Niye? Çünkü tevil de vardı. Yani nasihat etti, kızdı ama onu tekfir etmedi. Ona mümini öldürdüğü için kafir hükmü vermedi. Geçenlerde söylemiştik. <gülüyor> Dedik ki Usame bin Zeyd'in öldürmüş olduğu sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyet verdi demiştik ya. Diyet vermesiyle alakalı bir ihtilaf var. Yani alimlerin çoğu diyet vermediğini söylüyorlar. Onu düzelteyim. Diyet vermediğini söyleyen alimler çoğunlukta. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd radıyallahu anh'a kızdı. Çok kızdı. Lafızı tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrarladı ama diyet vermedi diyorlar. Çünkü diyet vermiş olursa hüküm başka olmuş olur. O zaman yani Usami radıyallahu anh'ın e, yani Allah muhafaza belki küfürüne götürecek bir hüküm verilmiş olması gerekir gibi e, yorumlar var. Yani diyetin verilmesi tam sabit değil. Onu bilmiş olalım, onu zikretmiş olayım dedim. Evet, bitiriyorum inşallah konuyu. Bir iki alemin daha sözü var. Bunları da kısa bir okuyalım. Ondan sonra inşallah konumuzu noktalayalım. İbnül Vezir el-Yemani Ee, yine meşhur alimlerden birisi şöyle diyor. Herkes için bilinmesi zorunlu olan şeyleri bile bile inkar eden. Yani dinde bilinmesi gerekli ve zorunlu olan şeyler vardır. Allah Azze esma sıfatı gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti gibi, Kur'an'ın masumiyeti gibi, bozulmayacağı gibi, dinde bilinmesi gereken, işte ahiret hayatının varlığı, kıyamet hayatının varlığı gibi böyle inkara kesinlikle mahal bırakmayan şeylerde bile bile inkar eden ve tevhili mümkün olmayan şeyleri tevil adına gizleyen kimselerin küfründe ihtilaf yoktur. Bir kişi kalkıp bize tevhille ahiretin olmadığını söylerse, bir kişi kalkıp bize Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarıyla alakalı tevhille bir şeyler söylerse veyahut cennet cehennemle cennetin cehennemin inkarı ve alakalı tevhille bir şeyler söylerse yani Allah cennetten kasıt bahçeyi kastetmiştir. Ahirette cennet diye bir şey olmayacak. Cehennemden kasıt da Dünyadaki ateşi kastetmiştir gibi böyle batıl tevillerle cennetin cehennemin de yokluğuna mesela e, inanırsa bu kişinin tevili mazur sayılmaz. Çünkü niye bu dinde bilinmesi gereken en önemli meselelerden kesinlikle üzerinde herhangi bir kapalılığın herhangi bir anlaşmazlığın olmadığı mesele olduğu için bu hususta Allah muhafaza kişinin tevili kabul edilmez. Mesela Allah'ın bütün güzel isimlerini, bütün Kur'an'ı ve şer'i hükümleri öldükten sonra dirilmeyi, kıyafeti, cenneti ve cehennemi sapık bir şekilde tevil edenlerin tekbirinde ihtilaf yoktur diyor İbnül Vezir El-Yemani. Yine Ali Yülkari, Büyük Hanefi alimlerinden, Mollalarından diyor ki cesetlerin yeniden dirilecekleri evrenin sonradan yaratıldığı yani öldükten sonra insanın yerine diriltileceği dir dir dir dir ile alakalı. ...ve dünyanın sonradan yaratıldığı ile alakalı... ...ve Yüce Allah'ın cüz'iyatı bildiği konularda... ...yani ne demek? yani Allah Azze ve Celle'nin ufak ince her şeyi bildiği konularda konularında... ...gelen nasları, gelen ayetleri, gelen delilleri... ...tevil eden kişiler tekfir edilirler. Yani bir kişi çıkıp derse ki... ...öldükten sonra insanlar dirilmeyecekler. Bir kişi çıkıp derse ki... ...yani dünya da ebediydi... ...dünya da sonradan yaratılmış bir şey değil nasıl Allah ezeli ve ebedi dünyada e ezeli ve ebediydi derse ve Allah Azze ve Celle'nin yani nasıl Allah vecelle ve Celle cüz şeyleri bilsin ki yani misal olarak söylüyorum karanlık bir odada karıncanın ayaklarını nasıl görsün ki karıncanın ayak seslerini nasıl duysun ki gibi şeyleri dahi tevhille inkar edecek olmuş olsa bunlar kesinlikle mazur sayılmazlar. Bunlar çünkü yani e, dinde hiçbir şekilde cahiliyeti kabul etmeyen cahiliyeti kabul etmeyen meselelerdir. Yine ehli sünnet alimlerinden Esfahani şöyle diyor. Son olarak bunu okuyorum. Tevhilci hata ettiği zaman imanına bağlı birisiyle teviline bakılır. Eğer bu tevil Allah'ın kitabının bazı hükümlerine veya mazeret bırakmayan sünnete veya icmaya aykırılığı yol açan bir durumla ilgili olursa bu kişiler mazur sayılmazlar. Çünkü bunlarla ilgili şüphe onu mazur gösterecek güçte olmayan zayıf bir şüphedir. Şer'i delillere açık bir şekilde zıt ve aykırı olan bir tevil mazur görülmez. Yani dinde bilinmesi gereken ap açık, apaçık üzerinde hiçbir şekilde kapalılık olmayan tevili kabul etmeyen meselelerde Bir kişi tevil yaparsa tevillerinden dolayı mazur sayılmayacaklardır diyor İslam alimleri. Bunu da inşallah bu şekilde bilelim. Tevhiller alakalı da yani e, araştırılması gereken, bilinmesi gereken başka e, alimlerin sözleri, başka hadisler, başka rivayetler var ama yani e, fazla e, meseleyi derinleştirip zihinleri karıştırmaya gerek yok. Tevhiller alakalı da bilmemiz gereken şeyler e, takriben bunlardan ibaret inşallah Bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Bir dahaki haftayla inşallah e, diğer engelleri, tekfirin diğer engellerini işlemeye çalışacağız. Yani bu hafta hata ve tevil engellerini işledik. Bunları bilmiş olalım.